Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Günaydın sevgili dinleyiciler 19 Şubat 2014 sabahından seçleniyoruz sizlere güzel bir Ankara sabahında. Yine yalnız başınıza değilsiniz. Çünkü mikrofonlarınızda. Eski radyo Oktay Demircu var. Hoş geldiniz Oktay Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Beni e, bugün konuk olarak kaldık. çok teşekkür ederim. Evet, yani işte hayat böyle döner dolaşır. Kendi programınıza konuk oldunuz. Bu bir radyoculuk anlayışında bir ilk. Resmen şu anda yani tüylerim diken diken. Evet. evet. Fahir Bey. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de kendi programıma gerçekten e, konuk olarak, konuk olarak geldim. Ama bir, bir konuğumuz daha vardı. O konuk herhalde. O gelemedi. O da Sürüldü. Kendi programından, affedersiniz, programı zorla terk ettirdiler. Sürülen adam oldu yani. Sürülen adam. Şu anda İstanbul'a sürüldüğü söyleniyor. Bakalım. Dünden itibaren e, görevden alındığını söylemiştik. Bugün de İstanbul'da... İstanbul'da sürüldü. Gideceğim biraz şansımı dileyeceğim diyerek gitti. Bakalım e, İstanbul mu Yaman yoksa... Şansa ihtiyacın yok senin deyip e, gaza getirip gönderdik sırtını, onu. Sırtını sıvazlayarak gönderdik İstanbul'a umarız eli boş gelmez Zira. Bana, bana biraz eli boş gelecek hep böyle bulun İstanbul maceraları eli boş geliyor gidiyor orada yarışmalara katılacağım diyor. gönderiyoruz elimizde avucumuzda ne varsa veriyoruz yarışmalardan tıs ses yok tipini mi beğenmiyorlar neyini beğenmiyorlar anlamıyorum gidiyor orada böyle şey şey hareketler mi yapıyor yavan yavan taşkın, taşkın, yavan yapıyor, yavan hareketler mi yapıyor insanlarımı rahatsız ediyor ne yapıyor bilemedim ki gideceğim ben soracağım ya kime diye sor kime soracaksın İstanbul'da bizim bir arkadaş var ona soracağım. Çok güzel ya. E, duyuralım Ege'nin bugün akşam e, Babilon'da gösterisi var. Babilon'da. Ben Babilon'da gösteri yapacağım. Ben tek başıma gösteri yapacağım. Al yap yap. Ha, bugün, bugün sorduğunuz için bunu açık açık söylüyoruz sevgili dinciler. Dün sorsaydınız niye yok hani programda hadi bugün yarın İstanbul'a olacak herhangi bir şey durumumuz yok. yok. Ama yani olur da e, giderseniz gelenlere gülenlere teşekkür edileceğinin garantisini veriyorum ben. Evet gelenlere gülenlere teşekkürler. <gülüyor> teşekkürler garantisi li, garantili e, şov sahne garantili sol, sol diye yazılır. Onu bir kez daha hatırlatalım. Bir kez daha ee, Ve e, şöyle bir yurt dışından haberlere şöyle bir baktım da Fahir. Gerçekten yani bazen acıyorum ben ya. Kime? Yani Türkiye Bana Türkiye dışında mı? yaşayanlara. Ha evet ya. E, bir yani. şeyleri bir gündemsizlik. Zavallılar. Bir böyle şey söyleyeyim yapmalar. söyleyeyim zavallılar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi durumdayız. Ben sana şöyle söyleyeyim Biz mi? var ya Türkiye olarak, bu da insanlar olarak çok iyi durumdayız abi. Bir şey söyleyeyim mi? Yurt dışındaki yer var ya ezik, ezik. Tabi, ezik ya böyle Ezikler yani... diye bakıyorum. Ben şöyle Yok. bakıyorum. Dışarıya ay diyorum eziksiniz diyorum. Anlayamazsınız. Kıt, diyorum. kıtlar, kıtlar. Motorun gündem kıtı. Motor giderken arkadan çıkan köpüklü dalgaları anlayamazsınız. <gülüyor> <gülüyor> Diyoruz yurt dışındakilere. Çünkü neden? Yani bakıyorum bir gündemleri yok. Bir böyle bir zorla bir gündem ne? yapıyorlar. Ne yine gene gündem. Ben gördüm. Şu İtalya bak. başbakanı olacak adamı <gülüyor> bisikletle gezmiş. Aman ne gündem. Ne bu mu yani şimdi? Ya 41 yaşında en genç başbakan Benol. Aman ne harika. Cık cık cık. Viyana'da şey yapılmış mesela Yalnız Avusturya'da. Ya dostlar şöyle söyleyeyim. Yaşıtlarımız başbakan falan oluyor. Biz hala burada radyoculukta ...bir adım öteye gidemedik. En büyük... Niye eski radyocu olduk işte bugün ya? Evet bugün eski Neden radyocu olduk oldu. bu da bir adımdır. Türkiye'deki radyocuların çoğu zaten eski, eski radyocu. Hani o bir tarafa ama... E, Demek ki o dönem ya. bir yapmış mahsul bereketliymiş... ...ondan sonra bir Tabii. daha mı olmamış? Ne bir olmuş? girip çıkan herkesin bir radyoculuk şey olduğuna evet. göre... ...onlar eski radyocu sayılır. Mesela o İtalya'da öyle. Avusturya'da Viyana'da şey olmuş... Kentsel dönüşüm projeleri yapılırken Vinçlerle dans ettirmişler Ne yapmışlar biliyor musun Vinçleri ışıklandırmışlar ha. Ondan sonra bir de müzik Vals. şey yapmışlar Oo. Müzikle o ışıkların dansı bilmem ne falan. Bize Saçma bize sapan şey yani olsun. Bak, Ne işe yarıyor Hiç yani bizde de şey var Bak yani bir kıyas kabul etti. Bizde neler Transformers'lar dövüşüyor Kafada Nerede? daha yani şey işte İşte o şey parkta transformuslar dövüşecek ya. Evet dövüşecek. Ee, Dövüş, dövüşlü park olacak. Dövüşlü park. Melik Gökçe'nin projesi diye biliyorum. Ben evet. yanlış biliyorsam. Adamlar gidiyorlar vinçlere vals ettiriyorlar. Eğer sen o vinçlere... Yani bu makinaları insanlaştırmak niye? Yani saatler kondu mesela. Hiç yurt dışında gündem oldu mu? Olmadı. 200 Olmadı. tane saat kondu ya. Hepsi birbirinden farklı. Bugün sen saat kaç diye insanlar hakikaten... Çünkü şey oluyordu... Kardeş saatin kaç? Sana mı söyleyeceğim, hesap mı vereceğim? Logolu saat. Yanlış anlaşılmasın. Haber olmayan dinleyicilerimiz. İçinde logolu ve günde en az iki kere doğruyu gösteren yani saatler kondu. E o bu saatler doğru Değil, değil. Kapılar Bilmiyorum. yapılıyor. Hiç kimse ondan bir şey şey Ableden, Eskiden Dingo'nun ahırıydı Ankara. Hiç belli değil. Ya, ya ne olacak? Şimdi herkes kapısından giriyor, kapısından çıkıyor. Diyorlar ki Giren yamuk. belli çıkan belli. Diyorlar ki yok orası köşesi yamuk, yok işte bu nasıl mimari, yok hepsi birbirinin aynı. Bir tanesi Eskişehir yorundaki yamuk falan diyenler var. Ya lütfen yani. Ya yapılana da biraz da değer göstereyim. En güzel şey yapılmış olan şey değil midir ya? Ya bitti ben lütfen diyorum. Lütfen yani ondan sonra gündemsizlikten ağlarsınız. Cık, lütfen. Sinirlenme. Sinirlenme. Ben Ülkemizin biraz bunları... kıymetini bilelim, ben... şehrimizin kıymetini, kıymetini ben... Bakın biliyorum. Viyana'da vinçler dans ediyor. Vinçler dans ediyor. Ama ne Müzikle dans ediyor. Şuna ha. bak. Sinirlen mi çok, şey çok özür dilerim. Bak sabah sabah tansiyonun fırladı ya. Aa biz vallahi böyle konuşmaya başlayacağız. Yani bunları biraz biz kendimize de söylüyoruz sevgili dinleyiciler. Yani e, Fahir kendimi kendimize Ben kendime söylüyorum yani. Etlerimizi cimdiriyoruz birbirimiz. Şuna bak. Rusya, Kazakistan, Belarus'un biliyorsun bir Avrasya Gümrük Birliği oluşturuyor biliyorsun bu üç ülke. Biraz zayıf bir birlik mi? Yani şimdi kimsenin gücüne gitmesin de yani üç ülke bir araya geldik biz de bir birlik. Oldu. Yani. Valla 1 Temmuz'da itibaren bu üç ülkede mesela gündem, gündem aramak için böyle şeyler yapıyorlar. %6'dan daha az pamuk içeren dantel ve benzeri kumaşları ben iç ya. çamaşırı yapımında kullanılması yasaklandı. Dantel'e donlar gitti. Gitti. Çünkü neden? %3 emiyor. E geri kalan %3'ü birilerinin emmesi lazım. E dantel desen dantel emmiyor. E ne yapacaklar? Dantelli donlara yasak. Biz internet yasaklarıyla mücadele ediyoruz ama... ...burada Belarus, Rusya neresiydi bir de? Kazakistan. Kazakistan. Yani daha onaylanmadı Adamların tabii. donuna karışıyorlar be donuna biz gene internetle iyi yani. Onaylanmadı ama onay merci şey demiş. Benim de içime silmeyen taraf var ama demiş... Bir on, demiş. Onaylayacağım demiş. Galiba. Nasıl oluyor ya içime silmeyen taraf varsa onaylı Yani bir niyet göstergesi olarak ben bu e, dantelsiz dantelli kilot yasağını onaylayacağım. Sonra gereken Çok arkadaşlarımız yapacaktır. Çok güzel. Vallahi dantelalı donlarda yasaklanırsa var mı böyle bir şey ya? insanın donuna karışılır mı ya? Hadi Girtin. ben internetin anlamı insanın donu ya bu don. İster dantelalı giyerim, ister dantelasız giyerim ya. Kadınlar şu anda Rusya, Kazakistan ve Belarus'ta pek çok kadın ayaklandı. Bizde de olsa orada herkes ayağa kalkardı. Ellerinde donlarla tepki gösteriyorlar. E valla kafaya geçirip de. öyle yürüsünler ya. Dantelalı yani, don. Ben valla hakikaten yeter ya. Ben, ben ne demiş eskilerimiz? Kirli dantelalı giy don diyecek kirli kadar zengin değilim. Kirli giy, sökük giy ama alı giy. Evet. Yani. Yok. Sen benim nasıl don? O zaman temizliğine de karış haftada bir. Kaç gün duş yapacağımıza da herkes karar versin. Ama hep bunlar kim için? Ne için? İyiliğimiz için. Öyle bak, diyorlar. Tabii ki. Bak Rusya iyiliği düşünüyor. Çok ben, da güzel. Bence sadece burada kadınlar ayaklanmış bilmiyor. ama. Vatandaş Kadınlar ayaklanmış ama. Yani burada bence erkeklerin de bu şeye girmesi lazım. Tabii bazı. Çünkü yarın bir gün Dantel, Dantelalı... Kilot yasaklanır. Baksır yasaklanır. Yarın baksır yasaklansın. Slip yasaklanır. Ben de onu slip şey bilmiyorum ya. Slip yasaklanır. Aa hayır. Hayır Aha. şey olmaz ki. Der ki yüzde altıdan daha az Sa slip olmayacak. Ama ben ne dedim? Nasıl Bak, şartlanacak? Şu ne olacak bilmiyorum ama. Bana dokunmayan yalan bin yaşasın yaptı. Neden? Baksır yasaklansın dedim. Baksır. Baksır giyen. Senin öyle isim... bir lafın vardı. Kilot, ee, dantalyalı kilot yasaklayanlara ses etmedim. Sonra bir baktım benim çevremde kimse kalmadı diye. Biraz evet. eksik bir laftı o ama Eksikti yani ama biraz zenginleştisi. Çok da doğruydu. Çok doğru bir laftı. Tabii yani daha iyi olurdu ee, zenginleşti çoğaltsaydı o örnekleri. E o zaman madem öyle topuklu ayakkabı da giymesi o da zararlı. <gülüyor> İlla nem emdiri bunlar da çok mu terliyorlar? içine yünlük içlik mi giyiyorlar? Rusya falan soğuk Kazakistan hep bunlar soğuk iklim. Bunlar hep bir şeyler giydikleri için terliyorlar. Onu mu emmiyor çamaşır? Yani o kadar böyle çözümü tekstil... başka bir şeydir ya bu böyle... Tekstille ilgili bir şey vardır, <gülüyor> sebebi vardır diyorsun yani. Yani ha hayır canım kendi uygulama hatalarından dolayı bir şey vardır. Yüzde altı, yüzde üç yarı yarı emiyor. Ben yeri, geri kalan yarı ikime emdireceğim. Ya bana biraz işte bu yapay gündem gibi geliyor Fahir. Yani zaten yani böyle bir gündem yoksunluğu çekiyorlar... Rusya'da Kazakistan'da böyle Halbuki var olimpiyatlar var ya Kış olimpiyatları var git kesmedi, o Tuvalet da kesmedi. yok diye bas bas bağırıyor orada sporcular Nereye yapıyorlar? Büfe yokmuş ya büfe mi? Bir, bir aperatif alacağımız büfe yok demiş sporcular Ne tip bir apelatif? Onları yapalım? şey İki kişilik bir şey varmış Tuvalet varmış Binlerce kişi kuyruğa giriyor Binlerce tuvalete. kişi yan yana yapmak durumunda kalıyorlar cık cık cık. Olmaz e Bunlar abi. bunlar ne? Bunlar da yapay gündem Yok Yani Oktay, gerçek gündemleri sinirlen, yok lütfen. Evet doğru söylüyorsun Bizim Kimimizin değerini değil. bilelim Sevgili dinleyiciler siz de ülkenizin, en başta şehrinizin, evinizin önünün... Ya sevelim dinine. ya sevelim. Yani hep sevelim, hep sevelim. Başka çaremiz var mı? Yok. Baş başka çare... Yok. Yok diyor. Tek çare Oktay Demirci diyoruz seçimler yaklaşırken. Haydi bakalım. Oktay Neşfen yerine geldi. Haydi bakalım. Modern sabahlar Sabahlar Sabahlar Erken açılan mikrofon neşesi, Oktay Demirci'nin öksürüğüyle sonlanan Korazan Espinado... Evet, bir neşbey oldu bize Corozon Espinada. Corozon Espinada zaten şey demek. Espinada hastalık öksürüyü demek. <gülüyor> Öyle tabii yani. Sevgili Santana hasta olduğu bir kön kön öksürdüğü bir günde yazmıştı bunu. Evet. Ee? Bakalım o zaman dış devletlerden gündemlere bakalım. Işte bakalım ya? Ezik dış devletlerin e, dış mihrakların şöyle bir gündeminde neler var onlara bir bakalım. Yok Sura gündem yok her. ki. Yani şöyle bakıyorum gündemleri yok ya abi adamların konuşabilecek. Abi bizim olacak. magazin gündemi bile e, çalkalanıyor. E, Fenerbahçeli Caner'le biliyorsun şarkıcı Berk Berkay arasında. Gerilim vardı o bitmedi mi ya? Bitmedi. Berkay manyak gibi her gittikleri yere peşlerinden gidiyor. Hmm. Gittikleri yere dedi Caner'in gittiği her yere gene hafta sonu mu? pazar günü mü ne günü ise e, çifti birden yine gittikleri yerde belirerek diye ortadan. Orada e, mı karşılaşmışlar? Orada karşılaşmamışlar işte bu gelince yine. Belki arkadaş oldular beraber gidiyorlar. Ya bilmiyorum galiba kendini dövdürmeye çalışıyor Caner'e ondan sonra da bir şey yapacak yani baya bir gündem yaratacak onu şey yapıyor. Tahmin ediyorum. Şey alsınlar onu Survivor'a madem o kadar güçlü bir adam. Vallahi daha tam o kıvama da, yani o derecede de şey de değil biraz o konuda zayıf. He. Alabilir ama alınabilir. Bence buradan sesleniyoruz. Onu da şöyle genel bir temizlik. abi Genel bir da. gıcık olunan tiplerini alayı toplanıyor Survivor'a. Güzel, güzel şey yapıyor biliyorsun yani. Sanatçı Kim? seçimi güzel. Acun'un mu? Acun. Sevgili Acun. Öyle diyeceği nokta halbuki sevgili Acun diye konuşuyordu Acun, kendi aramızda. işler. Neydi söyledi ya Acun'un? Acun, Ilıcalı. <gülüyor> Acun, Ilıcalı. Nedense birden silinmiş o kafamdan. En güçlü çiftleri belirlemiş Wall Street. Çift Dünyanın en güçlü çiftleri. Maddi anlamda mı yoksa sevgililik, bir telefonla? Ha. Sevgililik babından. Ha sevgililik. Sevgili olabilir, nişanlı olabilir, evli olabilir. Yo, hiçbir şey olmayabilir. Wall Street'in işine bak. Yok, Yo, başka işi yok ki Wall Street'in. E tabi borsa da düştü Wall ne Street. Ne yapalım ya? Ne bileyim çay içelim, kahve içelim. Ne, ne içelim? En güçlü çiftleri seç. Hadi onu seçelim ya. Tamam hep kahve hep kahve demişler. Ve en güçlü çiftleri seçmişler. En güçlü çift dediğin e, sevgi anlamında en güçlü. Ee, tabii sevgi anlamında. Sevgi anlamında. Ondan sonra ya. para anlamında. Para. Maddi manevi demiş Maddi yani. manevi en güçlü çifti. Obama çiftimi mi çıktı Oktay? Valla uzunca bir liste var. O zaman geriden birden bire sayım yapsana. Birden de değil de öyle sıralamışlar Faire ya. Çok ha. üzerinde konuşmamışlar Ama en üst sıraya yazdıkları en birinci diye söyledik. Öyle mi? midir? E, bilmem. Sence de öyle değil midir? Bize öğretilen bu değil mi? Böyle yan yana gidiyor gibi geldi bana da. Mesela hiç tanımadığımız bir çift var. Onu geçtim. Geç. Tanıdıklarımızdan ee, mesela. Biraz tanıdığımız var mesela Bela. Angelina Johnny ve var mı? Vardır kesin listenin ilerleyen şeylerinde bakacağız şimdi peki kim? Victoria Beckham çifti var mı? onlar da vardır herhalde ya Oliver, Oliver Sarkozy ile Mary Kate Olsen bile olduğuna göre ha. Mary Kate Olsen kim ya? Mary Kate Olsen şey ya işte bu ikizlerdeki şey galiba hani vardı ya ikizler onu bilemeyeceğim Oktay Sarkozy dedin. Sarkozy deyince benim O da onun aklıma... oğlu galiba. Bildiğimiz şeyin o da değil. O da çıkmadı. Bir takım tanımadığımız insanlardan Tanıdığımız isimler. Yok çünkü yok ki yani şöyle bir çift tift dediğimiz şey yok yani. Çift diye bir şey kalmadı yurt dışında ya. Amerika eski başkanlarından Bill Clinton'ın kızı Chelsea Clinton'la ondan sonra Mark Meczinski. O da hiç tanımadım. Vallahi 3. dereceden Tanım, magazin sonra programı, programı sonra gibi oldu ha. Esik esik şeyde. Vardı o Chelsea vardı. Kim Chelsea? Şeyin kızı. Pippa e... Middleton'ı tanıyorsundur ama. Onu da bilmiyorum Rokta. Niye ya Kate Middleton'ın beyaz elbise giyen kız kardeşi. Onu Ha Pippa'yı biliyoruz, biliyoruz. Damgasını var anladım. Ne deniyordu ona? Baldız. Baldız. Evet. Bald Çılgın Baldız Pipa. Ondan sonra onunla e, Dolce Bank'ın Londra'daki önemli isimlerinden nasıl tanımazsın Nico'yu ya? Nico Jackson. Dolce Nico <gülüyor> Jackson demiş. İnsan kaynakları müdürü mü? Kim? Önemli ismi? Önemli isimlerinden biri. He. Önemli isim. Çok, pek çok önemli isim var biliyorsun. Sahibi mi? Muammer Dolce mi? Valla öyle biri. ama geçtim ben bunu Faiz. Aman iyi geç valla. Ben de geç diye zaten şey yapıp duruyordum. Buyurun. Ondan sonra. <gülüyor> Bakayım şöyle bir gündemde neler film oluyor. Ne filmi oluyor? oluyor? Her şeyin filmini yaptık. Her şeyin filmi en güzel şekilde çekildi. Kitaplar. Efendime söyleyeyim kitaplar film yapıldı. Tiyatrolar. Tiyatrolar film yapıldı. Başka neyi film yapabiliriz Oktay? Ee, yaşanmışlıklar. Yaşanmışlıklar. Anılar. Anılar. Anılar film yapıldı. Şimdi de... Başarı her... hikayeleri... Milyonlarca kişinin bağımlısı olduğu diyordu artık bağımlılık değildir bu tahmin ne? ediyorum. Angry Birds'ü oynayan ha, kalmadı evet diyorum ya. şimdi. Yani öyle evet, hani şey yapmak istemiyorum ama Angry Birds'ü de eziklemek istemiyorum. Ama Angry Birds'ü de çok da şey yapan kalmadı artık görmüyorum. Yani oynayan görmüyorum. Ee, üretici firma... E... şey geldi işte onun yerine çünkü biraz. Gerçi Angry Birds bittikten sonra geldi galiba da. Flappy Bird. Ha, onu bilemeyeceğim. O geldi onu, onu sen çok saldırmadın ben de hiç oynamadım da. Ee, sonra da o da kaldırıldı. Daha doğrusu onu da ben kapatıyorum dedi. Onun da filmini çekecekler. Onun da filmini O Engin Birds'in de hadi bari bu sene falan çekilir. 2016'da çekecekler artık. 2016'da Daha iki sene var. Gündemimizde olur mu olmaz mı? Olur olur ya. Bir olur güzel güzel. Az bir şey olur. kalsın yayında oha diyecektim. Demediğim İyi oldu Demediğim iyi oldu ee, Bu Bilardo Üstadı e, Semih Saygınar Semih Saygınar'ı gördün mü? Yok Hakikaten yani Semih Saygınar mı? Evet ne, ol, ne olmuş? Bilardo Üstadı kaç tane var? Adam bir vücut yapmış Hadi canım Ya da bu adamın vücudu Yani vallaha billaha yani Alpay Özalan gibi mi olmuş? Yani bu, bu ya oranı %0'a gelmiş ya 50 yaşına girecek yakında hmm. ve e, balık ağırlık besleniyor ama vücudu görseniz Motoru maşallah, var mıydı Semih Bey'in acaba? Bir motorla bir deri pantolonu tavsiye ediyorum ben. Vallahi üstünü falan tamamen çıkarttı gazetede boy boy fotoğraflarının olduğu öyle bir şey var. Hı? Sağlıklıysa ne mutlu. Çok sağlıklı öyle söyleyeyim sağlık fışkırıyor. Gerçi kendisine... gözlerinin biraz feri gitmiş gibi ya onu da söyleyeceğim hani yalan söylemeyeyim. Vücut zımba gibi gözlerinin feri biraz yorgun bir anında fotoğraf çekilmiştir fahir. Orada çünkü yan tarafta basıp basıp bir taraftan ama yani şey estetik bir vücut böyle şey değil. Beğendin yani. yani. Ben beğendim. 10 üstünden 9 veriyorum. Şimdi Saadettin Saran düşünsün. Çünkü bugüne kadar Fahir önç ee, bu tip iltifatlarının hepsini saadetin Saran'a yapıyordu. Ama Saadet Saran'la da benim vücut tipim biraz bir aynı yani. O yüzden mi yani? yani bir Anlamadım. Köşe, o köşeli çeneler yüzünden yok artık Saadettin. Yani onu beğeniyorum yine çünkü hani beğeniyorum yine deyince sanki Saadettin Saran'a buradan şey e, güzelleme yapıyor gibi olmuyor. Yok canım ne olacak Allah Allah yani sonuçta bir kadın da, ya da uyarsana, bir erkek fark güzelleme etmez. Güzelleme ne ya? ...yöresel yemek gibi konuşturuyorsun beni. Güzelleme ben, ettim ben de. Ben anlıyorum Fahir. Sen şey yapma ya. Şu anda heyecanlısın. Saadetli Saran konusu açıldığı için heyecanlısın Hayır, kelimelerinde. Saadettin Saran'la vücudumuz bir... ...yani bir... ...of... ...of... ...laflara bak. Saadettin Saran'la vücut tipimiz aynı... Bunu da bir anın alın olarak yazıyorum ben program. Vücut tipimiz tapelerine. aynı. Yemin Dolayısıyla ediyorum. Dolayısıyla ben de çalışsam onun gibi olabilirim. Şu programın tapeleri çıksa var ya... ...senin nelerin çıkacak benim nelerim çıkacak ya. Sen kene baya bir munis bir adamsın. Kene mi? Hı -hı. Kene, kene de dedim değil mi? Çinli muhalif sanatçı Dur ay ya, vay vay iyi biliyorsun. Ay vay, vay diye ben bir sanatçı biliyorum. Ay vay vay delirmiş. Sinirini nasıl atacağını şaşırmış. Az sonra onu anlatacaksın. Az sonra onu anlat anlat, anlat bana. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Çinli muhalif sanatçı ay vay vay iyi biliyorsun. Ay vay vay vay vay vay vay seni vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay Çok teşekkür ederim Fahir. Çin'den bir e, türküyle katıldın yayınımıza. Bir saniye yayınımıza. kendimi bir cezalandırabilir miyim ya? Bakalım nasıl cezalandıracaksın. Allah yeterince bir ceza olmadı gibi geldi bana ama. Bu ceza mı ödül mü ben bunu anlamadım. Ben de bunu anlamadım. E, vazoyu kırmış ya. Oktay. 1 milyon dolar değerindeki e, vazoyu. Ya olsun. Maximo e, Seminero büyük ihtimalle. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Bunu performans sanatı adına yaptığını söyleyelim. Hayır söyleyeyim. değil ya. Kendi, sana, kendi vazosu da değil. Ayıvayı'ya -ay -ay ait onun yaptığı 1 milyon dolar değerindeki vazoyu Kim almış. Kırmış? Maximo. E, manyak sanatçı Maximo tarafından böyle almış. Kafasının üstünden tak diye yere atmış kırmış. Bu Sebebi de ne? Miami Sanat Müzesi yerel sanatçıları yeter yeterince yer vermiyor diye. Vallahi onu bir Levya ile bir döverler onu. Almış polis ef polis falan çağırmışlar. Kasızak havluyla bir döverler onu. Ayıptır 1 milyon dolarlık şey kırılır mı ya? Vallahi ikincisini almış. ikinci vazoyu hemen tutmuşlar orada güvenlik öyle yapıyor de orada. Oradaki güvenlik görevlileri orada, de sadece şeye alışkın biliyorsun. Fotoğraf çekmeyin, flaşını kapatın falan filan diğer adamlar yani. Onlardaki bar adamlar ne yapsın? Vazo kıran adama böyle alıp tak diye yere atan adama ne yapabilirsin yani? Çok, Onlar da canım basını zart diye yok. ortaya koymasınlar bir şeyin içine koysalarmış. Camlı kutunun içine, fanusun içine bir şeye koysalarmış ya. Hiç işte ilk defa böyle bir şey oluyor demişler ya. Neyse. Almış kırmış ya 1 milyon dolar derindeki. elindeki. Vazonun değerinin ben bu kadar oldu Vallahi bilmiyordum abi falan demiş sonra polisi görünce. Abi falan demeye başladı. Ne oldu demiş lan konuşma abili diye 1 milyon dolarlık vazoyu kırdı. Ama şöyle de var nereden bileceğin ya vazo ne kadar olur? 50 olur, 100 olur, 500 lira olur. Ya ne değerinin Hadi ne ne var? Olur. Sen koymuş oraya 5-6 tane vazosu var orada adamın ya. Adamı, adam yaşıyor mu Oktay? Şey muhalif sanatçı mı? Muhalif Tabii. sanatçı. Ye yaşıyor canım. Ona bir ricacı olursa belki onu bir tane daha yapar belki yani hani ikna edebilirse. Yaşıyor da adamın bence muhalif falan da kalmadı artık. Sen muhalifsin falan ama vazo gitti senin falan diye böyle arkadaşlar arasında da şey olmuş yani. Bir de 1000 dolar, 1000 Amerikan doları paracizas verecekmiş bu Maximoya, kiran adama. Bence ona var ya o vazoyu bir yapıştırsınlar. Bak bir daha vazoyu kırıyor musun? Fail kırılan vazo yapıştırsa da eski vazo olur mu ya? Ha yani şey mi diyorsun Oktay? Çin vazosunun Doğru. hikayesini bilmiyor musun sen? Yok onu anlatsana. Ya o kırılmış. Bir dakika ama sen de yani çin vazosu hikayesi diye ben gireceğim şuradan. Ee, şey yapacağım ya Hadi Çin vazosu Çin vazosu hikayesini anlatayım mı? Çin vazosu hikayesi 24. yüzyıldan Sanki böyle Terminator gibi bir şey anlatmak istedim ben ya Fahir E ne yapacağız? Ne bileyim Çin vazosu hikayesi Bu daha uygun bence Çin vazosunun hikayesi Tamam için. o zaman sana başka bir şey. Bunu da beğendiremedik. Yok ya zaten 3 cümle fail, fark etmez. Okey tam tamam. Bunu da ben Okey dedirttin ya bana. Yayında da okey dedirttin bana. da Çin vazosu kırılmış da. Evet. Ondan sonra çok üzülmüşler. Ondan sonra almışlar yapıştırmışlar. Kıran 2 kişiymiş bunlar. Birbirini şey yaparken koşa kovalamacı oynuyorlarmış. Çin vazosunu öyle kırmış. Sonra 2 kişi. Kovalamacı oynanmaz. Yakalamaç oynanır. Yakalamaç oynanır. Kovalamaç ya da özür dilerim. Kola oynarken kırmışlar ondan sonra almışlar çok üzülmüşler yapıştırmışlar ama hiçbir zaman eskisi gibi olmamış o çim vazosu. Oktay duvara çakılan çiviyi çıkarttığın zaman nesi kalır? Ders yapmak zorundasındır. En kötü alçıyla doldur ya ve onu usta çağrılmaz onun için onu herkes yapabilir böyle bir Maksimo'nun deli hikayesi. Bu arada Oktay Maksimo Maksimo dedim. Ben de seni üzmeyeyim, yıpratmayayım diye sormam. Kim Maksimo kim abi? İşte Miami'nin yerel sanatçısı diye geçer. Miami'nin yerel sanatçısı. Mitat körler gibi mi? O da biliyorsun Eskişehir'in sanatçısı olarak geçer. Tabii Malatya börek hastasıyım ben demiş. Ha anladım tamam. Yerel tamam. sanatçı deyince ne kadar? Biz neyiz? Biz de yerel sanatçıya ne zaman gireceğiz yerel sanatçıya? Biz sanatçı olamayız da yereliz. Yer... <gülüyor> yani yani onu... radyo olarak da yereliz. Onu biliyoruz yani. Yerel öge diyelim o zaman. Ama tabii ki yerel bir radyoda yerel bir yayın yapan ama Think Global dedik. Hep Think Global dedik. act local Global. Çok teşekkür ederim. Madem İngilizce konuştu Fahir o zaman İngiltere'ye gitmek istiyorum. Ben müsaade bu, bu edersen. Bu benim İngiltere'ye gitmek istediğimin en bariz göstergesi daha ne olacağız? Sarayda iki kraliçe mi? Folder'ımızı Aa, açmamızı olmaz. istersen. Olmaz. Sarayda bir, iki kraliçe olmaz. Yok, yoksa İskoçya'dan Kelepir Marikane mi? Oktay saat Sonuçta başı ikisi de Britanya. Bak dur bir saniye. Saat başı yapayım mı? Saat başı yapalım. Sen bu folder'lardan bir tanesini seç. Ya saat başı yapıp devam edeceğim. Ya şu saat başı yapamam beni çok geliyor. da. Yap saat başı yapalım. 3.1 Radyo Oty Hayatın Sesini Aç Ya işte bu yani yapacağım da hep bir topu bu yani. Saat bu hareket... başı saat başı dediği de bu işte. Saat başı evet. saat başı dedikleri birkaç anons birkaç melodi <gülüyor> Evet hadi. Ben anlamadım. Kenan Bey şey demişti de Twitter'dan saat başı sırasında ben bir e, ee, leva boyama gidecektim. Twitter'a baktım. Cezayı zevke dönüştüren program demiş. Cezayı zevke mi? Cezayı zevk. Ne o ben. <gülüyor> Oktay, ne bunu da ben kenara anladım. not alalım mı? Cezayı zevk diye benim güzel bir şarkı ya da albüm adı. Tamam, grup grup ismi de olabilir fair. Hangisini seçtin? Saat başında düşündün mü? İskoçya'da kelepir malikane mi? Sarayda iki kraliçe mi? Ya ben İskoçya'da kelepir ile başlamayı tercih ediyorum. Tamam onunla başlayalım. Gayrimeşgul Sonra... dünyasında neler oluyor? Oktay. Hemen ben sana e, gerekli hazırlıkları yapıyorum. Yine geldi Terminator? Gayrimeşgul dünyası. Çok teşekkür ederim. Gayrimeşgul dünyasında bu hafta İskoçya'ya uzanıyoruz ve konuğumuz Fahir Ünç. Hoş geldiniz Fahir Bey. Hoş bulduk. Bugün sizinle irdeleyeceğimiz malikane Kelepir olup Prenses D. Winston Churchill ve Coco Chanel gibi isimlerin 20. yüzyılın en ünlü, ünlü isimlerinin katıldığı partilerin düzenlendiği malikane evet, olarak geçiyor. Evet bu partiler sırasında bayağı yıpranmış bu malikane. Tabii evet. Görüyorsunuz bu parkeler, canım canım parkeler çizilmiş. Görüyorsunuz sevgili dinciler, bakın. Bakın. Burada fonu burada lazım var. var. Burada. Evet, hep beraber gördük. Ee, Duvarlarda bakıyorsunuz ee, şampanya patlatılmış, dar içilmiş bu evde bakın. şaraplar içilmiş. Bakın. Coco girdiler ayakkabılarıyla bu evde şarap içtiler. <gülüyor> bakın. Bakın. Göster Fahir. Göstermiyor, göremiyor olabilirsiniz ama sonuçta Faiz Öncü beyanı bu yönde. Bakın, bakın. Gördünüz mü? Oh, oh. Görüyorsunuz, küpeştelerin halini görüyorsunuz. Hep Reşmen... kanırtmışlar. Küpeşteleri kanırtmışlar, <gülüyor> küpeştelerde kaymışlar. Bakın. Uktay burada o kadar zor duruyorum ki, sen küpeşte dedikçe. Evet, yalnızca bununla mı, bundan mı ibaret? Hayır. Bakın, şu doğramaların haline bakın. Ne yapmışlar? Canım canım ahşaplar. Banyolardaki canım canım fayanslar hep kırılmış, hep derzleri çıkmış. Evet. 450 bin şu anda. Oha yani ama siz de iyice şeyini çıkardınız. Rockworm malikanesi. Rockworm mu? Kokuyor, resmen kokuyor. Bu malikaneden kötü kokular alıyoruz. 52 odalı malikanenin sahibi şu anda 6. Westminster dükü Gerald Grosven. Bir sürü isim saydık ya. Valla. Yani Hayır. Aklımda yani kalan da 450 bin pound. A şeyi emlakçıya aradan çıkarıp direkt e, Gerald Bey'e ulaşmak isterseniz. Çünkü o zaman, çünkü Fahir yani... 450 emlakçıyı da aradan çıkarmayın be. Yüzde iki hep böyle fuzuli şey gibi görmeyelim insanlar gibi. Ama Fahir yani 450 bin sterlinin yüzde ikisi ondan alıyor, ondan alıyor. Yani sonuçta genelde zanıyam sanki Monistir bir indirim yapar gibi geliyor. Boş ver emlakçıyı hiç göz ardı etmeyelim. Emlakçılar, candır, emlakçılar. Zaten Dük'ün açıklaması var. Ne var? Ben her şeyi emlakçıma verdim diye. Hmm. Yani o şeyle malikaneyle ilgili. O başka bir yol, yöntem şey yapmamış ya. Bana ulaşmayın demiş. İskoç yetkililerden e, izin alınmış. Tarihi binayı, bu tarihi binayı yıkmayı planlıyormuş. Ama şu anda artık satış. Satış. satış ne için. kadar satış Oktay? Kelepir. 52 odalı bu malikane. 450 bin bakmayın küpeçteler falan. Onlar olur. çözüyor onlar. 450 bin falan bir şey değil ya. Dörtle zarf et en kötü. 450 bini dörtle zarf et Oktay. 1.650 milyon TL 1.8 yahu 1.6 mı diyor 1.65 diye hesaplanmış tamam, doğru, parantez tamam. içinde 1.65 doğrudur yani 3 aşağı 5 yukarı çık 3.6 falan filan tamam ama yani içi, hiçbir şey yokmuş içinde baya masraf, masraf var 2.5 senedir boş baya masraf var kapılar falan hepsinin hepsi 52 kapı kapının tanesini 700 liradan yaptırsak sırf kapılar kaç para tutuyor e, öyle ya. ben o topa girmem ya onu sonra ben kaça kiraya vereceğim? Ha onu şey döndürebiliriz. Otel yapsak mı acaba? 52 odalı otelimize hoş geldiniz. O da uzak fahir. O da mı? Şehrin o? biraz dışında çünkü. Ha olmaz İskocyanın o zaman. Scott'ın Sutherland bölgesinde bu malikane. Bildiğimiz kadarıyla o da biraz uzak yani. Ha ama mesela ee, şey diye servis koyarsan Sutherlands Everybody Sutherlands diye servis koyarsan olur o zaman olabilir olur haftada 3 günde servis yaparsın bitti gitti ee, oldu bitti ya ziyaret açık olur ee, çok güzel Oktay güldük eğlendik konuştuk yeni saati ettik hep beraber ettik bu tam, tam tahmin ediyorum sarayda iki kraliçe haberi için o, hemen ona geçecektim ben hazır Britanya Britanya derken yeter hemen zırt diye geçilmez bir, bir nefes al tamam bir nefes abi. al Ha, sen bana ara sıra hatırlat. Bilmiyorum çünkü. Evet. Bak. Son, iki, üç, dört. Jenli, Modern Sabahlar Modern Sabahlar yani şarkılarda bir yere kadar böyle oturup da gazeteleri dalınıp da yani değil mi? Bir noktadan sonra da artık müdahale etme gereği duydum. Oktay. kusura bakma kimse de kusura bakmasın. 9-11 oldu saatimiz. 19 Şubat 2014 Çarşamba saatindeyiz. E, çarşamba saatindeyiz dedi Okta. Hiç de müdahale etmedin. Çarşamba günündeyiz. Saatimizi 9 yaptık. Çarşamba saatindeyiz dedin. Ha. <gülüyor> Bana biraz ses geç geliyor Fahir, anlaşıldı, anlaşıldı. Bana biraz ses geç geliyor Sarayda iki kraliçe adlı e, operetimizi dinlemek ister misin? Evet, yani bir, benim bildiğim bir kraliçe diye çünkü sadece bir kraliçe diye izin verilmişti. İki kraliçe bilmiyorum bana ters. İzinler, izin konusunu düşünmeni istemiyorum Fahir. Yani. Ne oldu kafam mı karıştı? Evet. Sarayda iki kraliçe, İngiltere kraliçesi Elizabeth mi öyle bir ki. tane ne var bir tane öyle bir şey mi var? Ee, ne Saraydan kız kaçırma diye bir saraydan şey. Saraydan kız kaçırma var tabii. Sarayda iki kraliçe, kraliçeli bir şey var mı? Ee, Operatif evet. bir şey mi? Hmm, şimdi tarıyorum şu anda tarıyorum. Aradığınız kriterlere uygun opera bulunamamıştır. Ee, saraydan kız kaçırmayı şey yapsak? Versek olmaz mı? Yeterli o da olur tamam. Saraydan kız kaçırmayı da kabul ediyorum. Sarayda iki kraliçe de bir tanesi e, malum. Malumunuz kraliçe Elisabeth. Malumunuz kraliçemiz. E, diğeri de... E... Zaten ben vallahi dünyada kraliçe deyince sanki yani, Danimarka kraliçesi mi akla geliyor? Var. Var canım çok, var da... Çok var. Çok var da kaç tane var ama 10 tane kraliçe sayamazsın sen bana. Say desem. Hayır bu e, meydan okumanı alıyorum. Alıyorum aynı e, iade ediyorum sana. Şu, şu konuyu bölmemek için... Şimdi o on ismi girmiyorum. Kürdan vereyim mi? Yok. Ne bileyim bir çıkladın arada. Bir çıkladım, vallahi. Akşam et miydik? Et yedik. Arkadaşlar et miydik akşam? <gülüyor> akşam din vallahi et yedik. Biliyorsun bafta ödülleri verildi. Biz hızlıca bir değinmiştik. Iki o, gün önce sen de Kraliçe'den bafta ya o Durişte kadar skalan, skalan geniş ki skalası Kalans. geniş adam diye konuşuyorlar senin arkanda. Çok teşekkür ederim. Ee, geniş radyocu diye haber çıkacak diye korkuyorum ben hakkında. E, BAFTA ödüllerinde, e, ödülleri sırasında Helen Mirren de ödül almıştı biliyorsun. Helen Mirren alsın. O kadın her şeyiyle hak ediyor. Helen Mirren benim canım, ciğerim Vallahi ya. Vallahi öyle. Bugün şüphesiz ki hastası Helen Mirren'un. Helen Mirren benim için nedir biliyor musun? Benim için bir resmen adile naşittir yani. Yapma be Fahir. Çok hızlı gittim be. Geri çekeyim ben onu biraz. <gülüyor> olmadı ya. Örnek olmadı ya. Yani. yani o derece biz şey beyiz. Ben şüphesiz ki senin örneğini kırmak istemem. Seni de Ben de istemen. ne Alan kırayım ne şeyi kırayım, seni kırayım. O zaman o da Türk sinemasının muadilini bulacağım şimdi. Bence sonra. çok da şey yapmana gerek yok Muadili ya. Muadili bulma, herkes kendi şeyini değerlendiririz. Tabii tabii, Alan Mirren'ın e, hastasıyız. Kraliçe filmi de e, olduğu için geçen işte BAFTA ödüllerini şeyle vermiş. E, Prens William vermiş hı hı. BAFTA ödüllerinde. Eee evet. kendisine ödülünü takdim eden kişi olarak ve şöyle bir laf etmiş. Bunu biz kaçırdık yani bilmiyoruz <gülüyor> da. <gülüyor> Aynı baba annem ya. Fala e, belki de size büyük anne demeliyim demiş verirken. Hammada deyip çotakadı yapıştırsaydı prense. Fala neredeyse yani ama tabii işte kibar bir insan olduğu için Helen <gülüyor> falan demiş. Herhalde sonra bu lafın ne kadar Ağır olduğunu fark edince de sarayda Helen Mirren'ı şeye davet etmiş Buckingham'a gelsenize biz bir beraber Yo, bir belki de merak eden. diye hakikaten benziyor mu o kadar ya falan diye biliyorlar canım onlar onlar biliyorlar da orada işte makyajda normal hali hiç benzemiyor yok vallahi ben yakından gördüm çok benziyor ya benziyor doğru benziyor yani ama işte böyle bir laf etmiş ya Prens Filiam artık gençliğine mi verirsin yoksa protokol bilgisini yetersizini genç olur mu ya yani gençtir da, muhakkak da. Çoluğa çocuğa karıştı yani tabii o da doğru da. adam baba olmuş artık. Ya öyle de işte yine de fire yani belli bir şeyin hani bunlar askere falan gidiyorlar işte eğitim Askeri yapıyorlar sosyal. dedim bunlar hayatı askerlikte geçiyor zaten. Sosyalleşiyorlar falan filan ama şey diye lafları var yani. biraz Charles'ın şey diye laf var. Gittiği yeri netleştiremeyiz ama gittiği yerde rahat ettiririz lafını aldım oğlum falan gibi böyle bir laf var. Yani gittikleri zaman da rahat yapıyorlar. E tabii. Kat dinceydi biliyorsun yani Prens William. Kantinciydi yani. Ha onun da sorumluluğu çok olur ama. Tabii ki. Ben ha, sorumluluk rahat. istiyorum demiş zamanda. O yüzden bu tip şeyleri çok bilmiyor herhalde. Size büyük anne demeliyim belki de <gülüyor> falan deyince. Eki, bakmış eki, kimse eki. gülmemiş Hı -hı. çevresinde. Ondan Niye böyle sonra... protokol espirisi var bizde? Onlarda da royal espri anlayışı yok mu? Royal espri anlayışı var da royal espri anlayışı bu değil ya. Ha, öyle mi? Ha, yani bu... ne bileyim katıla katıla gülmek diye böyle tebaasıyla beraber gezmiyor mu? O, o, var, o var da ben sana... Gerçi hiç kraliçe Elisabeth'in espri yaptığını duyduk mu biz ya? Hiç yani burnunu karıştırırken bir kere görmüştüm. Ben o mu espri diyorsun? Bu da bir espri değil bence resmen. <gülüyor> Aha bu da bir espri deyip böyle kameralara gösterseydi olurdu da. Olurdu ya mı o da onda bir royal bir değeri vardır yani. duruyormuş hala biliyorsun Tabii. değil mi? tabi en nadide yerde tabi canım sergileyecekler sonra Victoria'nın da tatakları duruyor duruyor tabi tabi hepsinin duruyor burun şey yapmışlar ama neyse pis konuya girmeyelim evet yok o da vücutun vücuttan çıkan bir parça yani o annesine sorsan hiç pisler mi o benim benim şey annesine yapsan şimdi tabi sadece Helen Mirren'i davet etmeyelim yoksa bu bu bizim William'in e, prens William çok özür dilerim prens şey yaptığı podcast'ı dışında birilerini daha davet edelim falan diyerek Uma Thurman'ı davet etmişler. Helena Bonham Carter'ı davet etmişler. Ha, BAFTA'ya e katılan, takılan herkese davet etmişler. Ha, örelim. yani o, o oradan bir iki isim daha seçelim. Böyle çok şey yapmayan. Bize çok, saraya çok yükü olmayacak. Çünkü bazıları da saraya giriyor, çıkmıyor sonra. Tabii Mesela Angelina Jolie bir Red Pit'i çağırmamışlardır. Çağırmamışlar, çağırmamışlar. yok onlar gelmemiş. Ben olsam ben de çağırmam. Çok açık konuşuyorum. Kimse de kusura bakmasın. Kimse de bundan dolayı beni eleştirmesin. Ha, eleştirsin ama suçlamasın. Ee, ondan sonra karşılıklı böyle bir diyalog Şeyle, kraliçeyle... Kraliçe Helen ile Birey. Helen Beren'in uzun uzun sohbet etmişler. Ondan sonra... Kız işte, demiş, aynı demiş yapmışsın kız. Vallahi güldüm. Aynı beni demiş. oynamışsın. Vallahi bravo falan. Efendim demiş, o demiş, ben demiş. Onu oynayalım demiş. Çok oldu ya yani demiş, siz demiş. Kız olsun, demiş. aynısını oynamışsın. Ondan sonra hiç görüşmedik mi sizinle falan filan? 2006 yılında ben demiş, oynadım ya Queen'i demiş. Onlar, ben, biz anca izleyebildik demiş. Çalışmadı çünkü video şeyde, player'da demiş. Bu Filip de yapmadı. Ava gidiyorum, ava gidiyorum diye. diye. Ama yani gerçekten... Eğer 2006'dan beri seyretmediyse de aşk olsun. Okumamış abi kodek sorunu olmuş, şey olmuş falan filan. Bir de bir de bu William evlenmeden önce bütün filmleri baba yani. falan o William'la Harry götürüyordu. E, Sonra William evlendi çıktı Harry de kendi hayatında şey yaptı. Kurdu. Öyle olunca tabi şimdi şey yok. As filmleri getiren Ama yok. Ama olsun geç olsun güzel film. Canım. bizim de kaçırdığımız bir sürü güzel film var yani. Var. Helen Mirren'ın e, ben önceki gün şeyini gördüm. Bir şey soracağım okta gerçekten benziyorlar mı? Sen dışarıdan dış bir gözü olarak söyleyecek olsan. Benziyorlar ama Helen Mirren daha makbul benim için. Queen gibi Queen. M makbul derken? Yani taktikler asıllarını yaşatır diye bir şey var ya. Evet. Herhalde o düşünmeden ben taklitini çok daha net ikna alıyorsam. Benim diyorum. kraliçem Helen Mirren'dir diyebilir misin? Valla derim. Kayıtlara geçsin. Derim. Sadece kraliçe için değil pek çok filmi için. Ee, bu lafı da edelim. Çünkü en sonunda şey açıklaması vardı. O zaman... Sadece zenginler oyunculuk okuyabiliyor. Bu da ülkemizin bir sorunu diye yeni bir gündem oluşturdu Helen Mirren. Bu hafta ödülünü aldıktan sonra oh o ben yani bugünlere... Senin gündemi... şu duyarlı kısmını yine bir çıkarttın ortaya Duyarlılık da değildi bu Fahir. Yani biraz hayranlık diyelim. Helen Mirren'e hayranlık, ha Helen Mirren'e duyarlılık. Ben Helen Mirren'in her lafına o kadar duyarlı değilim kusura bakmasın. Ama bir yandan da şey de var yani. Neden oluyor bu tüm bunlar? Neden? Gündemsizlik. İşte. Gündem yok. Zorlayarak ne gündem çıkabiliriz? Zayıf gündem, zayıf ne gündem. Şey e Helen Birin'de üstüne düşen vatandaşlık görevini Hiç ifa ediyor. Ne yapsın? Helal Başka olsun bir Helen Birin'e. Helal olsun. Kraliçe'ye. Hadi. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. <Gülüyor> <Gülüyor> ay ay. Dış devletler, dış devletler, sevgili dinleyiciler bu dış devletlerden nedir çektiğimiz diyorsanız siz de bizimle aynı fikri paylaşıyorsunuz demektir. Zira bu dış devletlerden birisi olan Amerika'da yaşananlar ne olmuş? insana hayret verici, e, dudakları uçuklatıcı, e, enteresan duygular daha, yaşatıyor. Daha şimdiden şaşırdım ve hayretler içerisinde kaldım. Vallahi Oktay ben de aynı şaşkınlığımı sesime de aynen yansıtıyorum. Ah, ah. Yani bu yabancı ülkeler bu dış mihraatlar. Ee, şimdi ülkemizde e, taklit etmeye, e, ülkemizi taklit etmeye meyilli pek çok ülke var. Tabii. Amerika'da beklemiyordu. Kızkınılıyoruz. Aynısını, aynısını bizdeki, aynısını Amerikan başkanı ki bir başkan olmasına rağmen bizde başkanlık sistemi yok. Evet. Onlar da başbakanlık sistemini kıskanıyorlar. Zaten Obama'nın en büyük niyeti de o. Öyle diyor. Yani biz diyor. E, ...model olarak diyor... ...ismi vermiyor Türkiye'nin ama... ...demeye getiriyor yani... Ee, ortalık, ...başbakanlık sistemi... ...başbakanlık sistemi diyor... ...benim için diyor... ...ya yani neden olmasın... ...sonuçta başbakanlık yetkileri... ...daha fazla falan diyor... ...bu yani... ...başkanlık sisteminde o kadar yok Doğru, diyor... ...doğru mantıklı yani. abi... ...doğru... ...Barak da... ...aynen hakikaten... ...başbakanı takip ediyor... Ee, ...geçtiğimiz günlerde... ...kimi aradıysa iyi... Ne, ...ne yaptı kimi aradı ne... ...kimi arasa iyi... Kimi aradı? Soru işareti. Kırmızı telefonla mı aramış? Yo, normal, e, cep telefonundan. Kendi aramış. cep telefonu. Kendi canım. cep telefonundan da dinlemelere ter... takılmış bu. Arada. O zaman şey mi aradı? Hmm, Michelle Obama'yı mı aradı? Yok be, HBO'nun başını aradı. Hadi canım. Richard Alo, Alo Richard. Di... Alo Richard diye aramış. Alo Richard. Efendim abi falan diye, abi diye konuşuyorlar mı zaten adımla? Tamam. Demiş ki. O I oğlum... hope so. I hope so diye böyle sürekli. I hope so. I hope so diyormuş. Aaaa işte Game of Thrones demiş, True Detective'in demiş, yeni demiş, yayınlanmayanlarını göndersen ya demiş. Ya yani bara Obama'nın da bu dizi şeyi Sabah batıracak diyor. ya. Allah'a valla. Yani, Hakikaten bu dizi şeyi batıracak onu ya. Yani baya bir o şey, de böyleydi. Böyle bir imkanımız var mı? Ben valla girerim yani. Siyasete sırf bu yüzden bile girilir tabii ya. Tabii istiyor. O ilk şey yayınlanmadan önce alma hakkı var. Öyle mi? Tabii tabii. Zaten Homeland yasa... falan da ilk bölümünü istedi yasa ya. Yasa gereği değil mi? Tabii ya, orada, ya o. E, şey güvenliği ne derler? Ne güvenliği deniyor? Ulusal güvenlik. Ulusal güvenlik meselesi o Nasyonel security. Nasyonel security diyerek her şeyin içinden çıkabilirsin o. Tabii öyle, öyle orada istiyor, istiyor zaten. Oradaki bir cümle security dedi bitti gitti. Öyle işte Tek tek istemiş. Bir onlara şey yapmayan boyunu emeyen direten daha doğrusu House of Cards diye bir dizi var ya biliyor musun? Onu bilemeyeceğim. House of Cards'ın şeyi e, bitti ekibi, galiba e, tamamen yapımcısı e, göndermemiş. En son çünkü Barack Obama'nın şey diye tweetini gördüm ben. Lütfen bununla ilgili spoiler vermeyin. Tweet Twitter'da bir şey yazmayın falan diye böyle bir ricası var. Barack hem Obama. seyrediyor hem de bir diyor spoiler mi veriyor? İşte onu alamamış. Homeland'i falan almıştı. En son kimi aradı dedi şimdi de? Şimdi Rickard aradı. <gülüyor> Rickard da diye. Al Alo Rickard. Ha Game of Thrones için. Game dedi, of Thrones. Bir dakika ya biz de bekliyoruz Nisan ayı gelsin diye evet. bir buçuk ay biz bekleyeceğiz. Sen de sandıkta Hep kendini ne? göster. Git parlamentoda görün fayır. Hep Bunlar nasyonel security. Ondan sonra al sen de. Sen böyle oturuyorsun. Okyanusun öte yanında bu tarafta oturuyorsun. Ondan sonra oradan de şey istiyorsun. Biz okyanusun öte yanındayız değil mi Oktay i̇şte, ya? Tabii canım. Herkes birbirinin okyanusun öte yanında. Oturuyorsun. On... Git orada sen ilk başta parlamentoya gir. Ondan sonra iste. işte Vallahi isteyeceğim ya. Oradaki yani her şeyin o... bir Beni siyasete soktunuz. Sırf şu yüzden soktunuz ya. Dizi zaafımı biliyorsunuz. Oradan beni yakaladınız ama unutmayın ki siz benim bu zaafımı yakalayarak benim sakalımı kestiniz. Ben yakacaklarımla sizi... <gülüyor> Neyse bu da çok gibi çok, oldu. Çok ağır tehdit, ağır tehdit oldu. Ağır. Avrupa Konseyi'nin yaptığı bir araştırma var. Ee, Türk... Başımla beraber Oktay buyursun. Türkiye'de yerli film seyredilen ülkeler e, arasında daha doğrusu Türkiye. E, Avrupa'da birinci. E, vallahi yerli dizi mi yoksa film mi? Film, dizi de öyle. Öyle hakikaten şu anda Türk sineması e, güzel güzel arka arkaya bir sürü başarılı yapım çıkarıyor. Yani en azından gişe asılatı yapan güzel demeyeyim de. En son kaç oldu ya? Rekor, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekorunu kırdı şey. Düğün dernek. Düğün dernek evet. evet. 6 milyonu geçti diye biliyorum ben. Geçti o rekora 100 bin kaldı falan diye böyle geri sayım vardı yani. Yani geçen. herhalde kırmıştır tahmin yani Yerli biliyorsun. film payında %33 Türkiye... ...Fransa hemen arkasından geliyor. Tamam biliyorsun Fransız sinemasını zaten... ...yıllarca bize Avrupa sineması diye... ...dayadılar Fransızı, dayadılar Fransızı ya. Yemin ediyorum o festivallerde... ...seyrettiğim Fransız filmlerini yan yana... ...koysak valla kaç köprü kurarım ben ya? 8-9 tane köprü Yemin kurarsın. Yemin ediyorum falan. ya... Şeyden soğudum ya Avrupa sineması diye ben sürekli bu Avrupa Fransızca konuşuyor yani diye öyle düşünüyorduk biz. Yabancı dilde diyorlar zaten. Türkiye'den çıkan filmlere de öyle diyorlar. Yabancı Aa. dilde filmler diyorlar. Neyse ondan sonra İspanya sineması bir yükselişe geçti de oradan bir rahatladık. Çok da güzel Allah. yükseldi ha. ama değil Hakikaten. mi? Çok da güzel. 6 milyona ulaşmış Düğün Dernek filminin izleyici sayısı. Biz gitmedik ama oktaya. Gitmedik evet. evet. Bu da bizim ayıbımız mı? Kalkmadan gidelim ya. Baptizmle varo şey. var daha var, daha var ya, ya daha. ne daha var kalkacak hadi gidelim Gideriz tamam Hadi yayın çıkışı gidelim Yayın çıkışı mı Yayın çıkışı dün nereden gidelim hadi Şimdi hemen bugün Yok, yayın çıkışı Hemen çıkışımı. bu anda şu anda şuracıkta yayın çıkışı. Biraz, be biraz bekleyelim bence tamam, ya. Bir şey bekleyelim, bekleyelim. Biraz bekleyelim yayın Az çıkışına. Bekleyelim. Hemen koşa koşa gitmeyelim. Amerika'da bu arada palyaço sıkıntısı var. Onu da madem Amerika'dan bu girdim. Buradan genç palyaçolara da müjde Amerika. Kimse bir... palyaço olmak istemiyormuş Amerika'da. Ya kim zaten palyaço olmak ister ki? Ben palyaçoları ko çok korkutucu buluyorum hakikaten. Yani genelde öyle bir şey var. Yani Sevilmiyor eskri... yani palyaçolar da. Yani eskili komik... Geçti yani, mi acaba? Esprisi mi geçti Onun dönemi ya? mi geçti? O artık böyle şey bir... Bir baş... olsa da eğlensek falan denen bir dönem Başka var mıydı bir bir onu figür. da bilmiyorum. Vardı herhalde bundan 500 sene önce vardı. 500 abartmış olabilirim de senin güzel hatırın için 400. 400, 200, 100. 100 sene önce tamam hadi 100 sene de anlaşalım. 100 sene önce böyle bir anlayış olabilir de şimdi çok korkunçlar ya. Yani. Jean-Paul Belmondo muydu ya palyaçı olup da banka soygunu yapan? Benim en sevdiğim palyaçı oydu. Bir filmi vardı onun çok güzel. Makbul palyaço diye. Makbul palyaço ve üç, üçkağıtçı palyaço diye geçer ama şu anda Amerika'nın sıkıntısı okullar kuruyormuş Amerika. Palyanço için. Palyanço, eskütüleri e, ve ek puan verecekmiş. İşleri hazır garanti. Nerede Hava, girecekler işe? Havada kapıçaklar. İşte öyle bir talep yok zaten. Yani sirklerde kaldıysa var ya. onun dışında da. Şöyle bir neşvel Doğum günümüze bir palyaço çağırsak ya baby diyen yani insanlar Yılbaşında yok. Yılbaşında palyaço çıkıyor mu acaba Amerika'da falan da sokaklara ya? <gülüyor> dansuz, Noel Baba dışında. Dansuz kıyafetiyle palyaço çıkar. <gülüyor> Şöyle değişik bir kültür orası. Hayır var ya Kızılay'da falan çıkıyor Noel Baba olanlar bu, Noel Baba oluyor. Ulan dedirttin bana oktan. Ulan burada nazik kıyafetiyle çıktılar bir de birinde. Hadi canım. Ö, öyle şey var ya kıyafet şeyi ne derlerine bal... Ha doğru ya öyle bir Böyle şey olmuş. Değil. Değişik bir de. Şey yapıyorlardı yani neyse saçma sapan o hareketlerle bir, karşılaşmadık mı yani? Şey olmasın diye. O Kızılay diye. Meydanı'nın vallahi bir dili olsa da bir konuşsa ya. vallahi o Kızılay Meydanı'nın bir dili olsa da bir anlatsa. Çok ağır konuşmalar olacak. Aa, acaba Remil. o en son Kızılay'ın göbeğine konulan şey Kızılay'ın dili mi ya? vallahi dini Bu böyle dört o, taraftan çıkmış olan. Duruyor mu acaba? O vallahi o bilmiyorum daha bir hemoroid gibi duruyor öyle söyleyeyim ben sana. Yani çok özür dilerim ama... <gülüyor> durum Hayır, acı, acı bak, gerçeklerle. Sabahtan beri tatak matak bilmem ne diye konuşuyoruz. Ki bunların hepsi vücudumuzdan çıkan ürünler diye konuştuk. Ama, Ama şu anda bir benim de içim şey oldu ya. İçim bir cız etti değil mi? Zaten o kahve çok koyu olmuş. Kahve koyu. İçimizde Memleket şartları şey çetin. Şey oldu. Çetim. Çetim Hadi oldu. bakalım. Hakikaten bir sıkıntı var şu anda. Evet. Modern sabahlar Modern sabahlar Modern sabahlar Uhuu 9.48 oldu saat 19 Şubat 2014 Çarşamba sabahı sevgili dinleyiciler. Modern sabahların bir saati daha artık sona doğru yaklaştı. Genel olarak baktığımız zaman dünyamız çok güzel ama ülkemizin kıymetini bilelim. Zira dış ülkelerde hiçbir numara yok. Hepsi adeta... Yapay üzeri, gündemlerle yapay ayakta gündem. kalmaya çalışıyor. Al İspanya'da bir başka yapay gündem. Bu... Ee, İspanya'da bir kültür daha sona eriyor. Ne kültürü, ne kültürü? Nerede? İspanya. İspanya'da ne kültürü sona eriyor olabilir? Ee, boğa güreşi. Boğa güreşi zaten yani. Zaten o bitti. bitti. Bitti, bitti maalesef. Bitti. Maalesef değil mi çok şükür ki bitti. Evet. Ondan sonra. Ee, tapa, tapa mı? Tapa değil, tapa değil. Ee, şey mi? Şey mi? İspanya'da heyecek akla ne gelir? Ya. Öğlen saati oldu ne oldu? Oh yemeğimizi yedik nem nem nem nem nem ne oldu? Siesta mı bitiyormuş? Siesta kültürü bitiyor mu? Bu soruyu acaba e, nasıl cevabını bulacak? Herkesin kafasındaki soru bu. Ekonomik krizin sonrası hükümet İspanyol kültürünün bir parçası olan Siesta'dan ödün vermeye hazırlanıyor. Ya bu bizim kültürümüz diye mi e, öğlen şey olmuyor? Vallahi yatış. Mesela devlet, daha kamu dairelerinde falan da öyle mi şey mi yani? Ee, ben gitmem abi sonuçta bizim kültürümüz yani diye bir şey var Vallahi falan herkes diye mi, yoksa yatıştı. müdür de yatıştı resmi, resmi genel tatil. müdür de yatıştı valla öyle resmi tatil öğlen uykusunu uyuyan İspanyolların e, verimliliği arttırılması adına e, bu uykularından Feragat etmesi gerekiyor. İspanyolları Avrupa'nın kalanı gibi 9'dan 5'e Working 9 to 5 diye. Çok güzel onun bir şarkısı da var. İsterseniz çalarım. Çok güzel evet o ya biliyorum ee, Buna davet ediyor. Ee, yeni düzenlemede saatler süren öğle aralarına kısıtlama getirilmesi gündemde. Çünkü hakikaten öğle saatler saat sürer. E saatler sürer ne olacak? Bir saat falan böyle 15-20 dakika yarım saat kestirme değil. E ne olacak o ondan, ondan sonra fire onu, onu zorladığın adama ondan sonra gelecek. O saatlerde soliter oynayacak. Soliter oynamaz Oktay. O saatlerde uyumaya alışmışım. FIFA 99 oynuyoruz. Ama zaman. o da var. Bir Mesela ben 40 yaşımı geçtim. Tamam. Şimdi ben İspanyol olsaydım. adımda Jose olsaydı. Ne güzel evet. olurdu. Ee, ben şimdi kaç yıldır böyle öyle uykusu uyumaya alışmışım. Çünkü yemek yiyince tatlı bir ağırlık çöker. Ben o saatte başka bir iş yapmaya yaptırmaya çalışsan da. Yaptıramaz. Uyanık kalsam da. Randıman alamam. Yaptıramazlar ya. Yaptırırsın da randıman alamam. Ben neyle yaparım? İşte uyku sersemi iş yaparım. E uyku sersemi yapılan işlerden de pek şey çıkmaz yani. Ama yani yine de bir şeydir tabii ya. Nedir? Bir, bir amaç. Bir yani amaç. Yani şunu desin. şöyle yapalım, bunu böyle yapalım. Hayır burada vallahi sonra... fotoğraflarını da göstermişler. Herkes yapmış. Şu saatte benim uykumu getirdiler ya. Valla bir rehavet çöktü. Kahvaltı da etmedik ya. Ne güzel bir rehavet çöktü. Ay Ayy. İstersen, i̇stersen şey yapalım Fahir. Uyuyalım yani şey yapalım. O kadar rehavet çöktüysen. Bana canlı yayında uyuma mı teklif ediyorsun Oktay? Tabii ki. Sevgili dinleyiciler. A ve B olmak üzere iki farklı stüdyolar İki bay. farklı stüdyoda olduğumuz için Oktay bana uyuma teklif etti. Dün Siz bize de şahitsiniz. Şey, dün bir de bize şey dendi ya şimdi 10 Mart'ta sevgili dinleyiciler. Ayıptır söylemesi biliyorlar. TED Talks. Bazı dinleyicilerimiz biliyordur TED Talks'a katılacağız. Ee, daha doğrusu Ve ülkemizi de... en güzel şekilde temsil edeceğiz TED Talks'ta. 18 dakikalık bir konuşmamız olacak bizim oradan. İlk bize 18 dakika konuşacaksınız dediklerinde şöyle dedik. 18 dedik. Ve de e, ne kadar yaşımızda ortaya çıkmış oldu yani bunun. Çünkü ne kadar yani diye ne kadar az ee, Ondan sonra böyle bir o, o toplantı sırasında da şeyden diye bize böyle küçük bir toplantı yaptık sevgili dinleyiciler. Şey sizin 15 senelik bir beraberliğiniz var. Artık ilişkiniz başka bir boyuta geçmiş olsa gerek falan dedi ya. O çok Dediler ya. Çok kibar hanımefendi. Evet. Öyle dedi ya ben orada bir şey alayım. <gülüyor> Nasıl <Not> boyut? <gülüyor> ne boyut, boyut ya? Nasıl bir şey? Başka bir boyut Oktay. Yani maddi alemden çıktık, mane alemine girdik. Mane, mane alemine girdik, doğru diyorsun. Yani, Herhalde o kastendi. Ben evet. ondan sonra takip edemedim zaten konuşmayı. Sırf bunu şey yaptım. Vallahi yani bilmiyorum da bana canlı yayında uyuma teklif ederken düşünecektim bunu diyorsun. Evet. O da o Bu da doğru. Bu arada Almanya'da Oldenburg Belediyesi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Bey Karalahana Kralı seçildi. Kara Lahana Kralı'yı kralı. yabancılara vermiyorlar ki. Vermişler işte. Nasıl? Ee, vallahi vermişler. Kara Lahana Kralı. Bunun Almancası ne Oktay? Kara Lahana Kralı der misin bana Almanca? O kadar seni Alman kültüre gönderdik. Alman kültüründen bir Kara Lahana hepsini Kralı. Hepsini biliyorum diye. da karayı bir de lahanayı bilmiyorum o yüzden. Kral ne? Şu anda söyleyemeyeceğim. Kral ne? Almanca? Benim için şansölyedir kral şu anda. Benim için sen de şansölyeden çok söyleyicisin Oktay. Ya birisi Almanca kara lahana kralı diyebilir mi bana? Çünkü Türkçesini söylemek çok zor. Çok zor. Bunun Almancasını çok merak ediyorum. Mesela Kaiser Schoze gibi bir şeyse çok hoşuma gidebilir. Kara lahana kralı. Valla dolması falan süper olur. Ben onu biliyorum. Ya kara lahana ile yapılan yemekler değil. Bana birisi Almanca kara lahana kralı. Ülkemizde Almanca bilen insan sayısı giderek azalıyor. Onlara sahip çıkalım. Bir de kara Lahana'nın Guatır yaptığına dair bir şey var aklımda. Hayır. Evet Karadeniz'de Guatır, ama 30'la alakalı falan derim. Neyse siz... Şunu bana bir açıklayın. Kara lahana kralı birisi diyebilir mi? Almanca. Almanca Dert, bilen birisi. Der birisinden... tabii olur mu? Sevgili dinleyiciler telefon numaramız 210 30 30. Lütfen Almanca kara lahana kralı der misiniz? Çok merak ediyorum Üstüne ne oldu. Üstüne limonu da sıkacaksın. Of. Oktay sürekli tarife gidiyorsun seni dönderemiyorum ya. Ne yapayım kara lahana folderını açtım. sürekli kara lahana geliyor aklıma ya. Kara lahana söyle sen insan mısın? Günaydın. Evet. Günaydın, Aa, şöyle sizin iki kelimesini biliyorum. Üçüncüyü bilmiyorum sizi hayal kırıklığına uğratmak istemem ama onları söylememiz lazım. Ne demek ya ne demek hangilerini biliyorsunuz? Önce isminizi Hadi. öğrenelim biz. Özlem Alkan isim. Özlem Adam, buyurun. Aha, ee, Kara Schwartz ondan sonra e, Kralda König. König. Ha doğru ya, Königti Kralda. Schwartz König. Evet. Arada Lahana evet. var. Schwartz König, Kara Kral demek Fahir. Aman yanlış olmasın. Tamam, Kara Kral. E, Lahana'yı, Lahanayı biliyorum, bilmiyorum ama. <gülüyor> Lahana'yı bilmiyoruz, değil mi? Olsun. Hemen Lahanayı geldi, din... başka dinleyicilerimizden teşekkür ederiz. Sağlıyorsunuz. Bizler deyelim, tamam tamam. Sağlın, ha ha. Schwartz König. Hoşçakalın. Schwartz König. Özlem Adam, hıhı mı dedi en son? Evet. Aha Şunlar, dedi. Şunlardan bir kurtulayım da hayatımın günümün olsun. geri kalanı güzel geçsin dedim. Hı? Günaydın. Tamam. Günaydın. Günaydın efendim. Alman ekolünden çok hoş bir sesle beraberiz. Buyurun kimle görüşüyoruz? Bağnu benim ismim. Bağnu hanım hoş geldiniz. geldiniz. Almanca'ya hakimiyetiniz inanılmaz. Aa, teşekkür ederim hiçbir şey söylemedim Almanca. Biz Eşimin ısrarıyla. Evet biz anlarız ama bir Alman aksanınız var sizin Türkçe. Yıllarca mi? Almanya'da yaşadığınız belli. Evet. Nedir <gülüyor> biliyor musunuz Bahno Hanım yoksa eşiniz mi söyledi? Krala hana kralı demeliyiz. Ey, evet, evet öyle demelisiniz. König der Schwarzkohle. König Ay, bir daha Ay, biraz daha yavaş söylerseniz. <gülüyor> fonu alfay hiç duymam aldım ben fonu aldım evet. König der Schwarzkohle. König der Schwarzkohlen. Evet. Kohlen miymiş Lahana? Kol, cool, lahana Kol cool demek. Geldi yani cool. sürü şey onlarla lahana diyorlar. Şey Kol cool diyorlar. Baandu hanım çok zahmet olmazsa bir kere daha alabilir miyiz? Çünkü çok güzel kafamızda işlemesi için. König. <gülüyor> König der. König der. Schwa, uh, Schwarz Schwarz Kol. Schwarz Kol. König der Schwarz Kol. Ya. Ya, dasis. Çok güzel. Yani işte bu anlamında dedim dasis diyerek. Çok teşekkür ediyoruz bu Hanım. Rica ederim. Banu Hanım teşekkür çok teşekkür ederiz. Görüşmek Gerçekten. üzere. Eşinize sevgilerimizi iletin. Eşinize İletiyorum. saygılarımızı da Ve onun da hakikaten sevgi ve saygılarımızı iletin. Çok tatlı bir insan kendisi. <gülüyor> Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun. Kimin kimle uyumak istediği şu anda tekrar gündeme gelebilir. Oktay. Bir şey diyeceğim Sana ben Sana sadece bugün... şunu söyleyebiliyorum. Gene unuttum. Şuvas Kowal'ın. König der, König de Sevgili dinleyiciler, König der Schwarzgold. Alo, sesin önüne gideceğim. Vallalaya gittiğim zaman öyle bağıracağım. Ben de öyle bağıracağım. König der Schwarzgold! König der Schwarzgold! Karalahan, Karalahana Kralı. Onu söylemekten daha kolay. König der Schwarzgold! Ola! Fire yeterli herhalde. König der Schwarzgold! Sevgili dinleyiciler çok teşekkürler. Bize çok güzel bir <gülüyor> ortam sağladınız. Ortam sağladığınız için ve sizin Almancanıza kurban oluruz diyerek. Valla <gülüyor> hadi e, Spend the Ballot ile bitirelim ister Aa, misin? Bitiriyor muyuz bugünü? E, Oktay ne yapacağız? saati dedi biz, şimdi bu, bir baktım ona 3 saat saati. günü her şeyi bitireceğiz vallahi. Ne istersin sana? 9.57. Spend the Ballot ister misin? Mi? Tamam hadi güzel ayarlamışsın oh, yeah, sen onu ya? Çünkü ayarlanan şarkının çalmaması uğursuzu getirir fay radyoculuktan. O zaman König der Schwazkolle. Schwazkolle. Schwartz König, ay şey mi çalsaydık ya, bir Alman parçası mı çalsaydık? Tamam hadi Falco çalalım. O Falco zaman. çal, sevgi dini. Falco bu da güzel. Ahmet istedi sevgi dini. Valla bir Falco çalalım ya lütfen. Falco Şöyle, çalalım. Aa, hakikaten ya bu. Ama acıklı olmasın. Ee, ama Gerçi tabii ki, tabii Falco ki. Falcon'un da yani Falco da çok acıklı okuyor. En neşeli şarkıyı bile acıklı okur Falco'ya. Yani bir o bir o. Hangisi o zaman? Falco. Ama, Falco. Ama diyesin mi istersin yoksa Cine? Ay Cine. Cine, cine çalmıyorum. Bu... Cine ya da Rakmehame İkisi mi var. Falcon'un kaç şarkısı var zaten. Vallahi çalmayacağım. Var var şarkısı ama bırak Rakmehame deyiz çalalım hadi ya. Hadi Rakmehame deyiz hadi onla şey yapalım. Kalın, Yarın yeniden birlikte olacağız. O zaman ezik ol Bir gün mükemmel bir gün olacak.